ama ba'd fe in ahsana al-hadisi kitabullah al sallallahu alayhi ve sellem al-umuri muhdathatuha arkadaşlar İmam Nevevi rahimehullah'ın Riyalu Salihin adlı kitabını okumaya devam ediyoruz. Babu Hafis Sultani ve geyrihi al-ittihadi vezirin salih yöneticilerin ve yöneticilerin <gülüyor> altında bulunan idarecilerin yakınlarına yanlarına salih vezirler bakanlar yardımcılar ataması ve tahzi rihim min qurana'is su ve kötü Yakın, kötü danışmanları seçmekten onları sakındırma bahsi. Bu da çok önemli bir husus yani. Bugün de görüyoruz ki insanlar bir yere geldikleri zaman, bir yere atandıkları zaman hemen ne yapıyorlar yanlarına? O işe ehil mi değil mi bakmadan eşini, dostunu, akrabasını, damadını, dayısını, yeğenini oraya ne yapıyorlar hemen topluyorlar değil mi? Kıyamet günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bu ne olacak? Nedamet olacak, pişmanlık olacak, hüsran olacak. Ebu Sa'id ve Ebu Hrayra radıyallahu anhuma enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Sa'id el-Hudri ve Ebu Hrayra radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ma ba'asallahu min nebiyyin. وَلَسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ اِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَةً <gülüyor> Allah-u Teala'nın yeryüzüne göndermiş olduğu hiçbir peygamber olmasın ki onların ardından gelen halifeler olmasın ki onların iki tür yakınları, danışmanları müsteşarları olmasın. Yani danışmanlar, müsteşarlar iki türlüdür diyor aleyhissalatü vesselam. Bita'retun te'muruhu bil ma'ruf ve tehuduhu aleyh. Bir kısım bitane, bir kısım danışmanlar, liderleri, başkanları ne yaparlar? Emri bil ma'ruf yaparlar, iyiliği, ma'rufu emrederler. Ve bu konuda onları teşvik ederler hayra davet ederler. O bitanetun ta'muru bi'şerr ve tahudduu alayh. Ne bilirizm danışmanlar da yakınlar da ne yapar? Yöneticileri şerre davet eder ve şer konusunda sürekli ne yaparlar? Teşvik ederler. Yani yöneticilerin yanındaki danışmanları istişare ettiği insanlar da çok önemli arkadaşlar. Ona nasihat edecek nasihat edilmesi için de ne, ne olması gerekiyor? Bu insanların ilim sahibi olması gerekiyor. Dindar olmaları gerekiyor, takva sahibi olmaları gerekiyor ki ona ne yapsın? İyiliği emretsin. Diyor ki aleyhissalatu vesselam وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَسَنَهُ اللّٰهُ Maasum olan, korunan kimse kimdir? Allah Teala'nın koruduğu kimsedir. Yani Allah Teala eğer seni koruyorsa her şeyde geçerler arkadaşlar. Sadece Yöneticilik bahsinde, emirlik bahsinde değil. Güncel hayatta da bu Yani Allah seni bir şerden koruduysa bakıyorsun ki bir şer var ortada. Bir münker var. Birileri böyle sinek gibi düşmüş oralara. Bir haram var. Ama kendine bakıyorsun ki Allah seni o haramdan afiyette kılmış. Allah Teala seni ondan uzak tutmuş. Senin hamd etmen gerekiyor. Tam tersi de eğer sen haramın içindeysen, münkerin içindeysen, oraya getirilip sürüklendiysen bil ki sen Allah'ın masum kılmadığı, kendisini korumadığı kimselerdensin ki ne olmuş? Seni oraya getirmiş Allah-u Teala, oraya bırakmış. Demek ki senin hakkında hayır murat edilmemiş. Sen hayrı murat edilmeyi hak etmemişsin ki Buradasın, bu işin, bu konumun içindesin. Onun için kişinin korkması lazım. Selef korkarmış. Yani bir şeyden mahrum kalınıyorsa eğer, insan bir hayırdan, bir ibadetten mahrum oluyorsa, dönüp bakması lazım. Ben ne yapıyorum, nerede hatalar ettim? Neden dolayı mahrum kaldım? Hangi günahtan dolayı ne oldu? Bu şekilde, bu durumlardayım diye düşünmesi lazım. Bunların en başında da tabii ki masum olan dediğimiz gibi aleyhisselam dediği gibi kimdir Allah Teala'nın masum kıldığı kimselerdir. Ayşe radıyallahu anha diyor ki قال et, قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزيراً diyor ki aleyhisselam Allah Teala diyor bir emiri bir yöneticiyi yönetici hakkında hayır murad ederse hayır dilerse جعل له وزيراً onun vezirini, yardımcısını sadık bir vezir olarak tayin eder. Bu da önemli. Bakın ki karineler var, ipuçları var. Yani bir insan çok teyakkuz için olması lazım, uyanık olması lazım. Yani bu hayat böyle başıboş bir hayat değil. Seyrine, sülüküne dikkat etmen lazım. Yöneticisin. Bakıyorsun ki sağına bakıyorsun yalancı, soluna bakıyorsun üçkağıtçı. Bütün... Çakallar, çukallar, sahtekalar etrafına toplanmış. Bil ki sen baş başa bırakılmışsın kendinde. allah Teala seni yalnız bırakmış. Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor? Kim diyor allah Teala hangi emirin hakkında hayır murad ederse, hayır dilerse ona diyor sadık vezirler atar. Nasip eder. Bunu takdir eder. Bakmışsın ki gelmiş. Öyle ki emir yönetici unuttuğu zaman ne bunlar onu hatırlatır. Bu çok önemli. Arkadaş da böyledir arkadaşlar. Yani sen bana kafle halinde olabilirsin. Bir hususta yanlış yapıyorsundur. Allah senin hakkında hayır murat etmişse sana öyle bir arkadaş nasip eder ki seni uyarandır o. Der ki ya kardeşim bak bu yapmış olduğun haramdır. Bak bu yapmış olduğun münkerdir. Böyle yapma. Bu şekilde davran. Diyorsa bir arkadaşın Allah sana böyle bir kardeş nasip ettiyse arkadaş nasip ettiyse Allah'ın izniyle bil ki Allah senin hakkında hayır murad etmiş. Böyle bir arkadaşa iki eline tutun. Ama senin yaptığın hatalara, senin yaptığın yanlışlara, göz yuman, onlara kılıf ayıran, arayan kişi varsa bil ki bu konuda allah Teala ne yapıyor seni? Bu arkadaşınla imtihan ediyor. Ve in zekere alehu Eğer bu yönetici, bu emir onu andığı zaman, istediği zaman bu, bu vezir ne yapar? Emirine, yöneticisine gider, yardım eder. Yanındadır sürekli. Ve idâ erâde bi'i gâyre zâlik. Eğer Allah-u Teala hayır dilemezse o yönetici hakkında, o kimse hakkında. Ce'âle lehu ve zîresûh. Yanındaki avenelerini, arkadaşlarını, vezirlerini, bakanlarını kimlerden atar? Allah-u Su, kötü kimselerden. İn nesiye lem yuzekkirhu. Eğer yönetici unutursa, unuttuğu takdirde, o bakan onu hatırlatmaz. Ya sen, bak bunu böyle söyledin ama, bu Allah-u emretmediği bir şey. Allah-u haram kıldığı bir şey. Bunu böyle yapmamanızın diye ne yapmıyor? Öğüt vermiyordur. O in zekere lem yuinhu. Onu andığı zaman, yardım istediği zaman da, ne yapmaz ona yardım da bulunmaz Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü illa